Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Eş'as bin Kays radıyallahu anh Asıl adı madiker olmasına rağmen saçlarının dağınık, kıvırcık ve keçeleşmiş olmasından dolayı eşas ve başı yarık olan anlamında eşec lakaplarıyla bilinen Eşas bin Kays, hücredden 23 yıl kadar önce 600 yılında dünyaya geldi. Babası Kays Kindede Akilül Murar kabilesinin emiriyken, Muradiler tarafından öldürülmüştü. Eş'as babasının intikamını almak isterken esir düştü ve 3 bin deve fidye karşılığında serbest kaldı. Hicret'in 10. yılı Eş'as bin Kays'ın hayatında bir dönüm noktasını teşkil ediyordu. Kindelilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir heyetin başında Medine'ye gitti ve Resulullah'la görüşerek Müslüman oldu. Hazreti Ebubekir Bekir anh'ın kız kardeşi ümmü Ferbe ile nikahlanmasına rağmen onun memleketine götürmesine izin verilmedi. Aynı tarihte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun kız kardeşi Kuteyle ile nişanlandı. Bir müddet sonra Kuteyle Medine'ye hareket ettiyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi gelince memleketine geri döndü. Eş-As radiyallahu anh, Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın hilafetinin ilk zamanlarında Hadramut ve Kinde valisi Ziyad bin Lebid'in zekat hususunda bir kinderiye yaptığı haksız muameleden dolayı kendisini destekleyen bazı Kindelilerle birlikte isyan etti. Uzun süren bu isyan hareketinin başında Eş'as galip geldiyse de yardıma çağrılan İkrime bin Ebu Cehil kumandasındaki kuvvetler karşısında Nücehir Kalesi'ne sığınmak zorunda kaldı. Muhacir bin Ebu Ümeyye'nin de katıldığı kuşatma esnasında şiddetli muharebeler oldu. Kalede açlık ve susuzluk baş gösterince eşas anlaşma teklif ederek kendisine ve kinde ileri gelenlerinden 10 kişiye aileleriyle birlikte kaleden çıkma izni verilmesi şartıyla kaleyi teslim edeceğini bildirdi. Anlaşmaya kendi adını yazmadığı için Ziyad onu öldürmek istediyse de Eş'as radiyallahu an durumunu zekice ve cesaretle savundu. Bu sırada halifeden gelen ve kimsenin öldürülmemesini emreden bir yazı, kaledekilerin katline engel olamadıysa da Eş'as'ın hayatını kurtardı. Kendisi hakkındaki hükmün halife tarafından verilmesini isteyen Eş'as, bunun üzerine Medine'ye gönderildi. Eş'as radiyallahu an halifeye, ziyad ile olan mücadelesinin sebeplerini anlatarak onun hakkındaki şikayetlerini söyledi. Dinden dönmediğine dair yemin ederek affedilmesini ve nikahlısı Ümmü Ferve ile evlendirilmesini istedi. Hazreti Ebubekir Bekir anh onu affetti ve kız kardeşiyle evlendirdi. Bir süre Medine'de oturan eşasın bu hanımından Muhammed, İshak, İsmail adlı oğullarıyla Kureybe, Hübabe ve Cade adlı kızları doğdu. Eş'at bin Kays radiyallahu an, Hicret'in 15. yılında 1700 Kindeli'den meydana gelen bir kuvvetle Sa'd bin Ebu Vakkas'ın kumandasındaki orduda İran'ın fethine katıldı. Kadisiye, Medain, Celula ve Nihavent savaşlarında bulundu. Halifenin emri üzerine bir heyetle birlikte Kisra'ya gidip onu İslamiyete davet etti. Hicretin 17. yılında Halid bin Velid radıyallahu anh komandasındaki orduda Suriye'nin fethine katılan eş'as radıyallahu anh Yermük Savaşı'nda bir gözünü kaybetti. Kufa şehri kurulduğu zaman bir kısım Kindili ile birlikte oraya yerleşti. 26 yılında Velid bin Utbe tarafından kendisine vekaleten Azerbaycan ve Ermeniye vali olarak gönderildi. Hazreti Ali radiallahu anh'ın hilafeti döneminde bu bölgelerin valisi olan Eşas halktan halife için biat aldı. Hazreti Ali radiallahu an onu ve ordusunu muaviye ile mücadele için geri çağırdı. Muaviye kardeşi Utbe bin Ebu Sufyanı Eşasa göndererek onu kendi safını almak veya tarafsızlığını sağlamak istediğiyse de Eşas radiallahu an Hazreti Ali radiallahu anha bağlı kaldı. Suf'un da. Önemli başarılar elde etti Hz. Ali radiyallahu anh'ın Hakem tayinine razı olmasında Ve kendilerini temsil eden heyetin başına Ebu Musa el-Eş'arinin getirilmesinde etkili oldu Anlaşma metni hazırlanırken Dûmetül Cendel'de bulundu Hakem vakasından sonra Ordunun yorulmuş olduğunu ileri sürerek Hz. Ali radiyallahu anh'ı Kûfe'ye çekilmeye zorladı Nehren ve Haruriye'de haricilere karşı yapılan mücadeleye katıldı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden 40 gün sonra Küfede vefat etti. Müzik Ali İmran suresinde ve yer alan şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya. İşte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır ayetinin, eşas ile amcasının oğlu arasında çıkan bir huskumet sebebiyle, yemin söz konusu olunca, Resulullah'ın haksız olarak bir Müslümanın malını elde etmek için yalan yere yemin eden kimsenin, Allah'ın gazabına uğrayacağını belirtmesi üzerine nazil olduğu belirtilmektedir. Hz. Ebubekir Bekir anh zamanındaki isyanını irtidat kabul ederek eşasın Ebu Hanife ve Şafii'nin ölçülerine göre sahabi olmadığını söyleyenler varsa da hadis alimleri bu görüşe katılmamışlardır. İslamiyet'ten önce içkiyi, kumarı ve zinayı kendisine yasaklayan ve Resulullah'tan dokuz hadis rivayet eden eşasın